Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim, tarikat konusunda Esed er-Rumlazretleri İşte şeriat kemuktur, zahirdir. Tarikat ise meyvenin özüdür diyor ve hadis-i şeriflerden örnekler getiriyor. Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. O fırkaların hepsi ateştedir. Ancak birisi müstesna. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, onlar kimlerdir diye sordu. O da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 Yine Esat Efendi'ye göre tarikat-ı Aliye'nin kaynağı evet, esas itibariyle birdir. Bütün tarikatlar Esat Efendi'ye göre tarikat-ı Muhammediye'dir. Evet, Tarikatların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dönemine ve onun sözlerine dayanmadığına dair iddialarda bulunan reddeden bir vaiz efendiye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 Yani, zaman da yok diye. Bu şekilde e, çok güzel bir cevap vermiştir. Yani tarikatı inkar ettiğiniz zaman de inkar etmiş olmak tabii. gerekir. Tabii. Ondan sonra tarikat-ı aliye için, yani manevi seyir-i için bir takım ayetlere de delil getirir. Ya eyyühellezine, amenü skurullâhe zikran kesîrâ. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikrediniz. Nefsinde ve kalbinde... ...Rabbını gizlice... ...boynu bükük ve ürpererek zikret... ...sakın gafillerden olma... ...işte... Evet. ...bu sürekli zikir... ...dediğimiz husus... ...her zaman e, gündeme gelen... ...her zaman yani... ...bizi bağlayan bir husus... ...çünkü emri hazırsızlıkasıyla geliyor... ...Allah'ı her an zikretmek demek... ...zikri daimi nedir... Evet. ...işte... ...Allah zikri... ...murakabe dersleriyle birlikte... ...içselleştirilir... ...murakabe... ...içselleştirildiği zaman... ...çıkmayacak şekilde orada kalır... ...orada yer eder... ...işte ve o kişi... ...sürekli olarak Allah'ı artık... ...kalp aleminde ...hissederek yaşamasını sürdürür... ...konuşur, gezer... ...dolaşır, alışveriş yapar... Evet. ...dünya işleri meşgul olur... ...ama kalbinde Allah hissini yaşamaya devam eder...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 Evet. ...bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani hali muhafaza etmek gerekiyor. Hali, hali muhafaza etmek. Yani zikir daim bu. Başka türlü sürekli Allah Allah Allah diye zikir çekmek gün değil. Allah'ı kalpte hissetmek. Huzur hali bu. Evet. Zaten yolun büyükleri de öyle söylüyor. Yani kalbinizde e, Allahü Teala hazretlerini hissedebilmek... ...ve bu hissin devamlı olması. Hmm. Çok önemli. Esad Efendimiz Kuddise Sürr'ü hazretleri turkun ilallahi bir adedi anfasil Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır sözünü de tarikata delil olarak kullanır. Evet. Kalplerin birbirini tanıması kalıpların birbirleriyle tanışıp bilinmesine vesiledir. Yani insanın iki kişinin kalbi birbirine ısınırsa onlar e, maddi olarak da tanışırlar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 siz şeytana tapmayınız. O sizin gerçekten apaçık bir düşmanınızdır. Dememiş miydim? Yasin suresi 60. Velayet'te bir um hutubatı şeytan, Her velayet'te bir hutubatı uh, şeytan. Bu Yasin suresinin böyle evet. evet. Şeytana tapmayın. Bu şeytan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 bir erk, bir kudret, bir kuvvet çekince iç alemine kuvvetlik, kuvvet gelir. Manası kuvvetlenir. Ruhu güç kazanır. Evet. İşte o ruhun güç kazanmasıyla birlikte şeytan o kimseye musallat olamaz. Şeytan musallat olmaz demek Allah'a isyan etmeniz demektir. Evet. Yanlış düşüncelere kapılıp onları uygulamaya geçirmek demektir. Bunu yaptığınız takdirde Şeytan sizi cehenneme götürmeye kılavuzluk evet. eder. Evet. Allah korusun. Allah muhafaza. Esed Efendi tarikatı bir gerçek vakıa, olgu olarak ele alıyor. Bu nedenle ibadetleri tariki ibadet olarak değerlendirirken, fena makamı ile ilgili hususları da terakki tarikatı, tar terakki yolu bağlamında ele alır. Soğutaki tarikat denilen yol ise, İslam'ın dışında bir şey değil, aksine İslam'a hizmet eden bir rehberdir. İhyayı kalbi morde <gülüyor> deryek nefes nemayent, irs ezmesih giren dil zindegani nakşi diye nitelendirdi insanlar. Yani ölmüş kalbi bir nefesle diriltirler. Nakşi tarikatının e, gönlü diri, Salikleri bunu İsa'dan miras almıştır. Yani Hz. İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Dirilttiği gibi nakşi büyüklerinde solukları, duaları, nurları, derişlerin maneviyatını diriltir ve mezardan çıkarır. Ölmüş olan ruhlarına hayat verir. Hayat verir ya. Ders almak, manevi ders almak ise...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 dinleme medeniyeti. Evet. dinleye dinliye insan oluş, olgunlaşacaktır. Allah Teala işte semi sıfatı basir sıfatından daha da ve huve semi ul basir önce diyor, hocam? Ben evet, semi sıfatı daha önce. Evet. Evet hocam bu Esad Efendi Hazretlerinin bu tarikatla alakalı başka söylemiş olduğu şeyler. Efendim başka... burada tabi Esad Efendi Hazretleri intisaba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 Görünen yarım küre ile görünmeyen yarım küre bu şekilde birbirlerini ki ikisi de ilahi ilahim eee menşeli, ilahi kaynaklıdır. Bu ilahi kaynaklı olmasından dolayı zikrullahın dairesel şekilde olması sanki bir arşın yuvarlak kubbesi altında oturdunuz, zikir çekiyorsunuz. O daireye göre şekilleniyorsunuz. Onun yersel simetri, arzi yani dünya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 meydanlarda büyük böyle mesire yerlerinde eskiden dağlarda Uludağ'da çekilen zikirleri anlatıyorlar. O çekilen zikirlerde kadiri zikirler olurmuş. Evet. Hep 7 halka Esler vazetleri de yapıyor. Ortaya bir ateş yapıyor. Kendisi de o kenarında duruyor ateşin. Zikri öyle çektiriyor. İşte bu dairesel olarak zikir çekilmesi karriyetin çok dikkatini çekmiş.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 Yani Cuma günü öğleden sonra bir zikir töreni. Aynı, Ayrıca bir, daha yapılıyor. bir de yapılıyor yatsıdan sonra bir tane. Bir de yatsıdan sonra bir de yapılıyor. Evet. Bu o sırada iki tane yaşlı ihvan arasına oturdum diyor. İki tane halife. Esadeddin Hazretleri'nin halifesi arasına oturdum. Evet. Bu iki yaşlı halife bunların çektiği zikir diğer genç ihvan kadar canlı ve güçlüydü. Hımm. Ama yaşlı olmalarından dolayı bu gençler kadar çok güçlü böyle Allah Allah Allah diye zikir çekiyorlar. Bu yaşlı halleriyle bunu nasıl yapıyorlar? Evet, ben tohumu gitti. Maşallah dedim diyor. Hayret etmiş. Evet. Hayret etmiş. Evet. Ya. Zikir biraz hızlandı. Manevi etki hemen her tarafı kapladı.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 Sabah kadar, tevcide kadar... ...uyanık kaldılar... ...tevcide kadar koron okudular... ...bak dikkat edin, uyku yok... ...cuma gününü tekkede geçiren... ...müminler için... ...bu bir bayram günüydü... ...hem cumayı kılıyorlar... ...zikir çekiyorlar... ...akşamleyin bir daha zikir çekiyorlar... ...falan orada yatıyorlar... ...şeyh Efendi ile beraber yasıyı... ...ikindiği akşam sabaha kılıyorlar... ...çocukluk yıllarında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 ve çok seven insanlar topluluğu tabii. El, elhamdülillah. elhamdülillah dışarıdan birisinin yani bir yabancı birisinin bu şekilde bir gözlemde bulunması da ayrı bir e, önem var değil mi hocam tabi evet hocam ağzında sağlık Allah razı olsun kıymetli kamradı dinleyenleri bir Gariplerin kitabı programında sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle